Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tuğru üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazu ile kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.